Asrı Saadet'te çocuk olmak. Ümm Halid olmak. Halit bin Said'in küçük kızı. Kırmızı bir elbise var üzerinde. Ve babasıyla beraber Allah Resulü'nün huzurunda. Bu kız çocuğu Habeşistan'da doğduğu için efendimiz onu görünce Sene, Sene diye sesleniyor ona. Habeş dilinde. Güzel kız anlamında. Sohbet ilerledikçe Ümmü Halid Efendimiz'e daha çok yaklaşıyor. Ve bir ara sırtındaki peygamberlik mührüyle oynamaya başlıyor. Halit bin Said hemen müdahale ediyor kızına. Ama Hazreti Peygamber ona engel oluyor. Bırak oynasın diyor. Bir keresinde Efendimiz'e bir yerden kumaş gelmişti. Arasında iki tarafı da işlemeli bir de elbise vardı. Bana Ümmü Halid'i getirin buyurdular. Ümmü Halid getirilince elbiseyi ona giydirdiler ve iki kez bunu giy üzerinde eskisin dediler. Sonra da elbisede bulunan çiçek işlemesini parmaklarıyla göstererek Ümmü Halid bak bu güzel bu çok güzel dediler. Aslı sadette çocuk olmak. Abdullah, Ubeydullah veya Kesir olmak. Hz. Abbas'ın çocukları. Fahri Kainat onları yan yana dizer, sonra karşılarına geçer ve kim benim yanıma daha önce gelirse ona şunu şunu vereceğim derdi. Onlar da koşarak gelir, Hz. Peygamber'in sırtına tırmanır, göğsünün üzerine çıkar derdi. Hz. Peygamber de onları öpüp bağrına basardı. Abdullah bin Cafer anlatıyor. Çocukluğumda Abbas'ın oğlu Kusem ve Ubeydullah'la oyun oynadığımız bir sırada Resulullah yanımızdan geçti. Beni gördüklerinde şu çocuğu bana uzatınız buyurdular. Beni bineğinin önüne oturttular. Sonra da Kusem'i göstererek şimdi de şunu uzatınız dediler ve onu da terkisine bindirdiler. Sonra da Fahri Kainat başımı üç kere sıvazladılar. Her sıvazlamada da, ey Rabbim sen Cafer'in yokluğunu çocuklarına hissettirme ve onun yerini sen doldur diye dua ettirer. Asr-ı saadette çocuk olmak, Hasan Hüseyin olmak, Efendimizin gül demetleri, Selmani Farisi anlatıyorum. Rasulullahla birlikte oturduğumuz bir sırada Ümmü İmen gelerek Ya Resulallah Hasan'la Hüseyin kayboldular dedi. Hazreti Peygamber etrafında oturan bizlere Kalkınız ve Oğullarıma arayınız buyurdu. Ve herkes Bir tarafa dağıldı. Ben de Hazreti Peygamber'in gittiği tarafa yöneldim. Bir dağın eteğine kadar Geldik. Bir de ne görelim? Hasan'la Hüseyin Birbirlerine sarılmış uyuyorlar. Hazreti Peygamber onların yanına gitti. Onları birbirlerinden ayırdı. Yüzlerini okşayıp şöyle dedi. Annem babam size kurban olsun. Siz ikiniz Allah katında ne kadar değerli ve şereflisiniz. Sonra da birini sağ öbürünü de sol omzuna aldı. Onları böyle görünce ben dedim ki ''Cennet sizlerin olsun, ne güzel bir bineğiniz var böyle!'' Resulullah da şöyle buyurdu, ''Ama onlar da ne güzel binicidirler!'' Asr-ı Saadet'te çocuk olmak, Ümame olmak, Hz. Zeynep'in küçük kızı, Efendimiz'in bir başka gülü, Fahri Kainat onu çok seviyor, ve namaz kılarken bile onu yanından ayırmıyor. Öyle ki Allah Resulü namaz kılarken Ümame onun sırtına biniyor. Rüküye eğildiği sırada Efendimiz onu yere indiriyor. Kalkarken de yine dedesinin sırtında. Ve bir gün olur. Ümame hastadır. Ve bu hastalıktan kurtulamayacaktır. Hz. Zeynep babasının gelmesi için... Haberci gönderir. Hazreti Peygamber torununu son kez görecektir. İçeri girip Ümame'nin yanına oturunca, Ümame hemen dedesinin kucağına çıkar ve ona sokulur. Allah Resulü onu bu halde görünce gözlerinden yaşlar boşalır. Şefkat ve merhamet nazarıyla dolmak veya asli saadette çocuk olmak.